Yardımcısı, vardır, benim havarim ise Zübeyir'dir, buyurup sonra da şöyle eklediler, eğer de çıkmamış olsaydı Talha bin Talha el-Abderi'nin karşısına ben çıkacaktım, çünkü hiç kimse ona karşı çıkmaya cesaret edemiyordu.